Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu selamü aleyke ya seyyidil ve vel ahirin ve ila jamiilil enbiya'i vel mursalin ve ila jamiilil ummi vel hamdulillahi rabbil alamin. Hab beraber aşk aşık, aşık. maşruhi anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizi neden sevmemiz gerekir? Neden iman etmemiz gerekir? Onu anlamaya çalışıyorduk. Allah'ı sevebilmek için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanıdığımız kadarıyla Allah'ı severiz. Allah'ı sevdiğimiz kadar da Allah'a iman etmiş oluruz. Dolayısıyla Allah'ı tanımadan sevmek, iman etmek mümkün olmaz. Onun için Rabbimizi kendisini tanıttığı gibi, Kur'an'da kendisini tanıttığı gibi El Esmaül Hüsna'sından tanımamız lazım ki, sevebilelim, gerçek manada iman edebilelim. Yoksa sadece kendi kendimize bir Rab hayal etmiş oluruz, tahayyül etmiş oluruz ki, o Allah olmaz. O bizim kendi kendimize hayal ettiğimiz Rabbimiz olur. Ona Allah denmez. Ne denir? Kendi kendimize hayal ettiğimiz putumuz denir. Eğer biri Allah'ı tanırsa, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur, Allah'a teslim olur, bütünüyle Allah'a güvenir. Bütünüyle Allah'a karşı edepli olur. Allah'ın hiçbir hükmüne itiraz etmez. Hamd halinde olur, şükür halinde olur, teslimiyet halinde, edep halinde olur. Eğer Allah'a itiraz ediyorsak, işini beğenmiyorsak, şunu niye şöyle yaptı, bunu niye böyle yapmadı diyorsak, Allah'ı tanımıyoruz demektir. Allah'a teslim olamamışız demektir bu. Bu iman olmaz. Onun için Allah, Müminleri tarif ederken ne buyuruyordu? Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde, Allah'ı hatırladıklarında kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, Allah'a güvenir der. Allah'a güvenirsen Allah'a teslim olabilirsin. Güvenmezsen teslim olabilir misin? Olamaz. Her konuda Allah'ın bütün isimlerinde Allah'a tevekkül etmek lazım. Allah rezzaktır rızkı verendir. Allah hafizdir, muhafaza edendir. Allah rahman ve rahimdir, rahmetiyle muamele edendir. Allah hayırdır. Sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o senin için hayırdır. Allah veduddur, sevendir. Sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu onun sevgisinden dolayıdır. Seni sevdiği için öyle muamele yapıyor. Onun yaptığı muamele bize göre ters görünebilir. Biz onu anlamayabiliriz. Allah onun için ayet-i kerimede buyuruyor, sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Yani o sana şer gibi görünüyor, onun arkasında hayır var. Ama sen bir şeyi kendin için hayır biliyorsun, onun arkasında sana şer vardır, sen bilmezsin dedi. Allah o hayrı sana vermiyorsa, arkasında şer vardır. Evet, Devamda ne buyurdu? Siz bilmezsiniz, Allah biliyor. Yani Allah'a güven. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, ona güven. İnsan sadece bu dünya hayatının hesabını yapar ama Allah onun ebedi hayatının hesabını yapıyor. Onun Hazreti insan olması için hesap yapıyor. Allah'a ayna olması için, halife olması için hesabını yapıyor. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Allah mutlaka rahmetiyle muamele etmiş ve sevdiği için muamele etmiş mutlaka kulu için hayır neyse ona hüküm vermiş o muameleyi ona göre yapmıştır kula düşen Allah'ın muamelesini anlamaya çalışmaktır hesaba çekmek değil neden böyle yaptı demek değil bu yaptığı doğru değildi bu yaptığı yanlıştır ya da bu yaptığını beğenmedim demek değildir bunu söyleyen Allah'ı tanımamıştır anlamamıştır Dolayısıyla Allah'a iman etmemiştir. Eğer iman etmiş olsa, yaratılan bir kul, kendisini yaratan Rabbine nasıl itiraz edebilir? Nasıl ben senin işini beğenmedim diyebilir? Nasıl bu doğru değildi? Şöyle olsaydı daha doğru oluyordu, olurdu. Yani ben senden daha çok biliyorum, daha iyi biliyorum. Nasıl söyleyebilir? Söylüyorsa bunu iman etmemiştir. Allah'ı tanımamış, iman etmemiştir. Kiminle muhatapsın? Sen seni yaratanla muhatapsın. Senin için Rahman ve Rahim olan Rabbinle muhatapsın. O sana yaptığı muamelede nasıl yanlış yapar? Sen nasıl ondan daha iyi bilebilirsin ki böyle düşünürsün? Değil mi öyle? Evet, Rabbimizi neden sevmemiz gerekir? Neden ona abd olmamız, aşık olmamız gerekir? Onu anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın isimleri üzerinden Allah Mevla'dır. Hakiki dost, gerçek dost, Gerçekten yardım eden Allah'tır buyurdu. Nereden yardım gelirse gelsin, Kimden gelirse gelsin, onunla, Onun üzerinden yardım eden Allah'tır. Dostluk sana nereden gelirse gelsin, o dostluk Allah'tan gelmiştir. O yardım Allah'tan gelmiştir. Dolayısıyla kim bize nasıl yardım ederse etsin, dostluk gösterirse göstersin, onun arkasında Allah'ın dostluğu vardır. Allah'ın yardımı vardır. Eğer biri bizim için hayra vesile olmuşsa, o hayrı bize ihsan eden, ikram eden Allah'tır. Hayra vesile olana teşekkür ediyoruz. Ne burada Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Nimet'i getirene, hayra vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Allah'a şükretmez. Nimet'e vesile olana, hayra vesile olana ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Allah onu hayırda kullandı demektir. Allah onu hayra vesile etti demektir. Kim ben hayra vesile olmak isterim derse Allah onu hayra vesile eder. Dolayısıyla Allah onu o yaptığı hayırdan dolayı, iyilikten, güzellikten dolayı sevdi mi? Sevdi. Biz de onu seviyoruz. Bir de bizim için vesile oldu. O Allah'ın eli oldu bizim için. Kudret eli. Allah onunla bize yardım etti. İhsan etti, ikram etti. Onu seviyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ama asıl nimetin Allah'tan geldiğini de biliyoruz. İman ediyoruz. Allah'a şükrediyoruz. Eğer bir musibet geldiyse, bir bela geldiyse, dedikodu geldiyse, iftira geldiyse, insanlar üzerinden bu sefer ne dememiz gerekir? Bunu Allah yaptı diyebilir miyiz? Haşa. Kul, şeri Allah'a isnat edemez. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Bütün iyilikler, bütün hayırlar, size Allah'tan bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Şeri işleyen, yanlışı yapan kendi nefsine uymuştur. Allah'a uysaydı hayır olurdu, nimet olurdu, güzellik olurdu. Allah'a itaat etmedi, Allah'ın emrine uymadı... Resulü'nün yaptığı gibi yapmadı, şeytana uydu. Bu durumda muhatabımız şeytana uymuştur, nefsine uymuştur. Bize zarar verdi, bize sıkıntı verdi. Bunu nasıl görmemiz gerekir? Allah onunla bizi imtihana tabi tuttu. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Eğer o musibet karşısında, dedikodu karşısında, bela karşısında, iftira karşısında o zarar karşısında sabredersek ne olur? Allah'ın rızasını kazanırız, sevgisini kazanırız, yakınlığını kazanırız, beraberliğini kazanırız. Allah'ın bizden istediği tavır bu tavırdır. Onun için ne buyuruyordu? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar buyurdu. Allah'ın bizden istediği tavır, kötülüğü iyilikle savmak. Kötülüğe, kötülükle karşılık vermek değil, kötülüğü iyilikle savmak. Kötülüğü iyilikle karşılamak. Evet, Karşıdaki ne olur? Evet, rezil olur. O kötülük yaptı, sen iyilik yaptın. O şeytana uydu, sen Allah'a itaat ettin. Sen onun Resulü gibi yaptın. Kim kazandı? İyilik yapan kazandı. Güzellik yapan kazandı, sabreden kazandı. Güzel yapan, sabreden Allah ile beraber oldu. Allah'ın sevgisini kazandı, o sabri karşılığında, kötülüğe, iyilikle, mukabelesi karşısında. Allah'ın sevgisini kazandı, öteki Allah'tan uzaklaştı, şeytanla beraber oldu. Şeytanın kendisine verdiği vesveseyi Allah'ın emrine, Allah'ın vahyine tercih etti. Muameleyi Allah yapıyor. Her halükarda kulun kazanması söz konusudur. Kazanma imkanı vardır. İmtihan da bu demektir. Hayatın her anında doğduğu andan ölünceye kadar her anda imtihan devam eder. Yani sorun devam eder. Sıkıntılar devam eder. Geriye dönüp baktığımızda bunu net olarak görürüz. Hayatta, bu hayatta Sorundan başka, sıkıntıdan başka, yokluktan başka, hastalıktan, musibetten, beladan başka bir şey yoktur. Bizim dışarıdan bakarken en mutlu gördüğümüz, saadette gördüğümüz, sıkıntısız gördüğümüz insanların eğer gönlüne bir bakarsak, onlar bir işlerini dökerse onların nasıl sıkıntı çektiğini görürüz. Bu herkes için böyledir. Yani her mevkide, her makamda, her halde evet, sıkıntı vardır. Hayat sıkıntıdır. Hayat çünkü imtihan. Herkes bu hayatın, dünya hayatının imtihan olduğunu biliyor. Mesele imtihanı kabul edip etmemektir. Kabul ettiysek imtihanı, imtihan demek kazanma imkanı demektir. Kazanma imkanı, dünya ahiretin tarlasıdır. Allah seni imtihana tabi tutar, sen imtihanı kazanırsan ebedi hayatını kazanırsın. Ama sen imtihanı unutursan, Allah'ın seni imtihana tabi tuttuğunu, sana kazanma imkanı verdiğini unutursan ne olur? Başkalarını suçlarsın, imtihanı kabul etmez, imtihanı unutursun. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle konuştu. Böyle sıkıntı oldu, böyle bela geldi, böyle musibet geldi, böyle hastalık geldi. Gelecek tabi. Sen imtihanı kabul etmedin mi? Sen mümin değil misin? Mümin sen böyle anlaman gerekirdi. Rabbin seni imtihana tabi tutmuş. Sana kazanma imkanı vermiş. Sana güzel yapma imkanı vermiş. Doğru yapma imkanı vermiş. Allah için fedakarlık yapma imkanı verdi sana. Senin buna sevinmen mi lazım, üzülmen mi lazım? Sevilmen lazım. Bunun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah musibeti, belayı, en büyük sıkıntıyı peygamberlerine sonra peygamberlerine yakın olanlara verir. En büyükini. Neden? En büyük olsunlar diye. En kamil olsunlar diye. Allah'a en yakın olsunlar diyedir. Allah hiç kimseyi Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Çekemeyeceği yükü hiç kimseye yüklemez. Öyle buyurdu ayet-i Hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz buyurdu. Eğer imtihana tabi tuttuysa, yani sıkıntıyı verdiyse, musibeti belayı verdiyse, bu durumda o kul orada kazanabilme imkanına sahip, kazanabilme gücüne de sahiptir. Çünkü kazansın diye Allah ona yardım eder. Onun velisi, onun mevlası Allah'tır çünkü. İmtihana tabi tutan yardım etmez mi? Kulünü kazansın diye imtihana tabi tutuyor, kaybetsin diye değil. Evet, Allah bizim mevlamızdır. Dostumuzdur. Bize yardım edendir hayırda bize yardım edendir. İmtihana tabi tutarken bize kazanalım diye yardım edendir. Hiçbir yardımı esirgemeyendir. Yeter ki biz onu görmeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Rabbimizin bizim Mevlamız olduğunu anlayalım, ona iman edelim. Eğer Allah sizin Mevlanız Allah'tır dediyse buna iman etmemiz gerekir. Her konuda her anda bunun içinde asla ümitsizliğe düşmememiz lazım ümitsizliğe düştüysek bu durumda Rabbimizi unuttuk demektir hiçbir beşer, hiç kimse bu hayatın yükünü imansız taşıyamaz taşınmaz imansız hayat olmaz eğer iman yoksa niçin yaşıyorsun neden musibete belaya katlanasın neden kötülüğe, iyilikle muamele edersin? Neden sabredersin? Ne yaparsın? İsyan edersin. Ama fıtrat itibariyle Allah seni iman edersin diye, kendisine avdolasın diye, imtihanı kazanasın diye yaratmış ki, sen imtihanı unuttuğunda aklın bunu taşımaz, aklını kaybedersin. Aklın dengesi bozulur, gönlün dengesi bozulur, nefsin dengesi bozulur, vücudun dengesi bozulur. ...insan dengesiz bir şey olur. Evet. Mevlamız olan Allah... ...bütünüyle... ...bütün muamelesiyle... ...bütün... ...imtihana tabi tutup yardım ederken... ...bütünüyle sevilmeye layık olandır. Allah rezzaktır. Maddi ve manevi rızkı verendir. Bir... Madir rızık vardır, bir de manevi rızık vardır. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyordu, rızık denince onu ekmek olarak anlayanın aklına yazıklar olsun. Onun aklına şaşılır. Rızık deyince nasıl böyle ekmeği anlıyor, dünyayı anlıyor? İman bir rızıktır. Muhabbet rızıktır. İlim rızıktır tefekkür, rızıktır. Allah'ın verdiği bütün nimetler, hepsi rızıktır. Allah'ın gönderdiği peygamberler, indirdiği Kur'an rızıktır. Zahiri olarak da rızkı ikram etmiştir. Onun için insan sürekli Allah'ın ikram ettiği rızıkla muhataptır. Hem de her anda. Bütün varlık, bütün mevcuda Allah'ın rızak isminin tecellisine sürekli muhtaçtır. Hem de her anda. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyor herkes, her şey ondan ister. Allah'tan istiyor. Yani toprak kuruyup çatladığında yağmuru istiyor. Duası yağmurdur. Tane toprağa düşünce yeşermesi için duadadır. Yağmuru istiyor. Bu bütün mevcudat için böyledir. Bütün varlık için böyledir. Varlığın kendisi varlık olabilmesi için Allah'ın rezaklığına muhtaçtır. Yani Allah onu varlıkta tutarken, durdururken her anda onu yaratmasa, var etmese, varlıkta tutmasa varlık rızkı kesilse yok olur. Varlığı kendisi rızıktır. Evet. Rezak olan Allah'tır. Kul bütünüyle Allah'a muhtaçtır. Onun için her şeyini Rabbinden istemelidir. Her şeyini. İster maddi rızık olsun, ister manevi rızık olsun. Her anda her şeyini Rabbinden istemelidir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Eğer duanız olmasaydı Rabbiniz size neden kıymet versin? Neden değer versin? Kıymetini, değerini duandan alıyorsun. Allah'tan istemekten alıyorsun yani. Her anda her şeyi Allah'tan istemen gerekiyor. İstemeyince ne olur? İstemeyince rezak benim demiş oluyorsun. Ben kendi işimi kendim hallediyorum demiş oluyorsun. Rabbini yok saymış oluyorsun. Allah'ı unutmuş oluyorsun. Ya da yok saymış oluyorsun. Onun rezaklığını onun kerimliğini, onun vehablığını kabul etmemiş oluyorsun. Dolayısıyla ona kul, abd olmamış, onu da Rab olarak kabul etmemiş oluyorsun. Rezak olarak kabul etmemiş oluyorsun. Dua etmezsen, Allah'tan istemezsen her anda her şey ister bu maddi olsun, ister manevi olsun. Her anda her şeyini Rabbinden istemiyorsan dua etmiyorsun demektir. Allah katındaki kıymetini, değerini de kaybettin demektir. Allah bu öyle buyurdu, eğer duanız olmasaydı, Rabbiniz size neden kıymet versin? Kıymetini duandan alıyorsun. Bütün ibadetler de duadır. Namaz da duadır. Tesbih de duadır. Zikir de duadır. Hac da duadır. Sadaka da duadır. Zekat da duadır. Neye bakarsan bak, Hepsi duadır. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, dua ibadetin özüdür. İbadetin özü, ibadetin ilidir dedi. İbadetin beynidir. Bütün ibadetlerden gaye amaç Allah ile beraber olup Allah'tan istemektir. Dolayısıyla Allah'tan istediği kadarıyla duadadır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a baktığımızda her anda duadadır. Her anda bir duası vardır. Yani yatarken yatmadan önce duada kakar kalkmaz duaya başlıyor. Evet. Yatmadan önce ne buyuruyordu? Ya Rabbi sana söz veriyorum ki eğer yarın beni bir daha diriltirsen yarınım bugünden daha güzel olacak. Yarın daha güzel sana kul olacağım abd olacağım yarın beni bir daha diriltirsen uykuya ölüm dedi Evet, uyandığında ne buyuruyor beni tekrar dirilten bir daha hayat veren Rabbime hamd olsun bir daha kazanma imkanı veren Rabbime hamd olsun deyip öyle kalkıyor elbisesini giyerken duadadır yemek yerken duadadır ayakkabısını giyerken duadadır Kapıdan çıkarken duadadır, herhangi bir şeye bakarken, aya, güneşe, yıldızlara bakarken duadadır. Her anda duada, yani her anda Allah ile konuşuyor. Allah katında kıymetli olmak, değerli olmak, eğer dua ile ise bu durumda en kamil manada duada olan Resulullah Efendimiz'dir, peygamberlerdir. Bize de düşen onlara tabi olmaktır, Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Onlar gibi yapmak, onlar gibi olmaya çalışmaktır. Yaptıysak ne olur? Onlara yakın oluruz. Evet, peygamberlere yakın oluruz. Dolayısıyla Allah'a yakın oluruz. Neyle? Duamızla. Elbette ki duayı yaparken buna iman etmek gerekiyor. Allah'ın ihsan edeceğine, ikram edeceğine, koruyacağına, muhafaza edeceğine iman etmek gerekiyor. Allah'a güvenmek gerekiyor, tevekkül etmek gerekiyor, Allah'ı kefil olarak kabul etmek gerekiyor. Kul dua edince Allah'ta rezak olarak tecelli edip onun maddi, manevi, zahiri, batini bütün ihtiyaçlarını karşılayandır. Çünkü Allah rezaktır. Rezak olan Allah bütünüyle sevilmeye layık olandır. Rezak bir tek Allah'tır. Allah'tan başka rezak yoktur. Kelime-i tevhid'i okurken la ilahe illallah derken gerçekten gerçek manada la ilahe illallah diyebilmek için bunu Allah'ın bütün isimleriyle söylemiş olmak gerekiyor. Bütün isimleriyle. Yani la ilahe illallah. La rahmane illallah. La rahime illallah. La kerime illallah. La rezake illallah. La vehabe illallah. Allah'ın bütün isimleriyle tek tek bunu söylemesi gerekir ki o gerçek manada tam kelime-i tevhid olsun. Gerisi, gerisi vesile, gerisi Allah'ın yaratmış olduğu aciz kullar, birbirine muhtaç, Allah'ın birbirine muhtaç ettiği kullar, birbirine muhtaç edip imtihana tabi tuttuğu, kazanma imkanı verdiği kullar. İlahi bir tek Allah'tır. En esmaul hüsnaya en güzel isimlere, sıfatlara bir tek sahip olan Allah'tır çünkü. Kul sonsuz bir deryadan, onun güzelliğinden, onun isimlerinden evet, ikrama nail olmuştur. Allah ikram etmiştir ona. Yoksa bir kul haddini aşıp eğer kibirlenirse ben de bir şeyim derse, benim de elimden bir şey gelir derse, kendini, nefsini Rabbine şirk koşmuş olur. Şirk koşmuştur. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, insan kendi yaratılışına bakmadan Rabbine hasım kesilir. Kendi yaratılışına bakmadan. Sizi iki damla pis sudan yarattık. Onu görünce, ona bakınca, Tiksindiniz değil mi? Tiksiniyorsunuz değil mi buyurur? Sen kendi yaratılışına bakmadan Rabbine nasıl itiraz ediyorsun öyle? Kendini nasıl bir şey zannediyorsun? Nasıl kibirleniyorsun? Neyine kibirleniyorsun? Kendi yaratılışını unuttun mu? Evet. Onun için bütün isimlere, sıfatlara, güzelliklere sahip olan Allah'tır. Kulunu o isimlerinden nimetlendirmiştir. Kullarına ikramda bulunmuştur. Hiç kimse Allah'ın şu ismi bendedir deyip bir iddiada bulunamaz. Bulunursa kendini ilah ilan etmiştir. Kendini Allah'a şirk koşmuştur. Mesela bir baba kendi çocuklarına dese ki sizin rızkınızı ben veriyorum. Ben temin ediyorum. Ne demiş oldu? Sizin rızakınız benim dedi. Seni de, senin çocuklarını da rızıklandıran Allah'tır. Allah'a şirk koştu. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Bu hayatı, dünya hayatını Allah'a göre anlamak gerekiyor. Allah'a göre. Ya Allah'a göre doğru anlarız ya da şeytan iblis bize yanlışı doğru diye takdim eder, yutturur tek kelimeyle yutturur Allah ayet-i kerimede buyurur ki Allah dilediği kimse için rızkı daraltır dilediği kimseyi için genişletir dilediğine hesapsız rızık verir niye bir imtihan da ondan bugün rızkını daralttığı kimseye yarın rızkını genişletir öbür gün hesapsız verir Nasıl rızkı daraltmak imtihansa, genişletince de imtihana tabi tutar. Hatta genişlettiğinde tabi tuttuğu imtihan daha zor, daha ağırdır. Daralttığında sabrederse kazanır. Rabbim beni böyle imtihana tabi tutmuş deyip eğer sabrederse kazanır. Ama genişlettiğinde Rabbim bana ikram etti demekle kazanamaz. Ne yapması gerekir? Allah'ın kendisine ikram ettiğini Allah yolunda ebedi hayatı için harcaması gerekir. Sarf etmesi gerekir. Sarf edemediyse bu sefer üstüne bir de kaybetti, cimrilik yaptı. Allah cimrileri sevmez buyurdu. Allah sana nasıl ikramda bulunmuşsa sen de Allah'ın kullarına öyle ikram et. Öyle ikram et ki Allah'ın Kerim ismi üzerinde tecelli etsin. Allah'ın kerimliğini sevdiğini ispatla dedi. Yapamadın, yapamadın kaybettin. Dolayısıyla varlıkla imtihan edilmek yoklukla imtihan edilmekten daha ağır, daha zordur. Evet. Rızık olan Allah kulunu rızıklandırır. Sonra siz de birbirinizi rızıklandırın. Niye? Allah'ın Rızık ismi üzerinizde tecelli etsin diye. Siz de rızka vesile olun. Allah'a iman ederken Rezak olarak iman ettiğinizi ispatlayın. Aç kalmaktan korkmayın Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu Şeytan sizi fakirlikle korkutur Eğer verirseniz ikram ederseniz Fakir olursunuz diye sizi korkutur Allah da sizi Faziletiyle, keremiyle, Müjdeler, korkma der, endişe etme der Tercih senindir. İster Rabbini dinlersin, ister şeytanın verdiği vesveseyi, şeytanın korkutmasıyla korkarsın. Tercih senin. Bütünüyle rezak olan Allah sevilmeye layıktır. Bütünüyle her şeyimizde, varlığımızla kendisine muhtaç olduğumuz, dolayısıyla her türlü rızkımızı temin eden, rezak olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah metindir, gücüne karşı gelinemeyendir, kendisine itiraz edilemeyendir. O hükmünü ortaya koyduğunda hiç kimsenin o hükmü değiştirmeye gücü yetmez. Dolayısıyla Allah neyi hükmeder, neyi takdir ederse onu gerektiği gibi geline getirendir. Hükmünü nasıl vermişse bütün insanlar için, bütün kulları için hükmü geçerli olandır. Hükmü değişmeyendir. Yani Hz. Adem'e hükmü neyse en son ölecek olan insana da hükmü odur. Bu hükmü hiç kimse için değişmez. Kulunu neyle müjdelemişse onu ikram edendir neyle uyarıp ikaz etmişse de aynı şekilde kul o yolda gidince cezaya çarptırandır. Herhangi bir şekilde hiç kimseye torpil yapmayandır. Bununla beraber bütün kullarına rahmetiyle muamele edendir. Ama hükmü değişmeyendir. Hükmüne itiraz edilemeyendir. ...kul Allah'ın hükmüne itiraz ederse... ...Allah'ın... ...metin isminin tecellisi kahar mı? Haşa! Metin e, sağlam demektir. Değişmeyen demektir. Karşı gelinemeyen demektir. İtiraz ediyor muyuz? Bakalım... ...itiraz etmeyen neredeyse yok gibidir. İtiraz etmeyene helal olsun. İtiraz etmeyene... Allah'a imani mübarek olsun, itiraz etmeyene. En ufak bir nimetin yokluğunda bile bakıyorsun ki feryat etmiş. Niye Allah bu nimeti vermedi ya da niye bu nimeti aldı diye bakıyorsun ki itiraz ediyor. Eğer insan hayatı, hayatını önüne koyup hesabını görmeye çalışırsa bunu görür. Nerede itiraz etmiş, nerede isyan etmiş? Nerede Allah'ın emrini kabullenememiş ama bu Allah'ın hükmünü değiştirdi mi? Yok. Metin olan Allah'ın hükmü değişikliğe uğrar mı? Yok. O zaman niye böyle feryat ettin? Niye kendi kendini o kadar sıkıntıya koyup, daha doğrusu kendi kendini rezil etin Allah'a karşı itiraz etmenle Allah hükmünü mü değiştirir harşa? Şey? Yok. Bu insanın kendi kendisine zulmüdür. Kendi kendisini aşağılamasıdır. Metin olan Allah, sevilmeye layık olandır. Eğer hükmü değişmiyorsa, güvenilmeye layıktır. O zaman bana düşen, Allah'ın hükmüne uymaktır. Emrine uymaktır. Onu değiştirmeye, kalkışmamaktır. Ona itiraz etmeye, onu beğenmemeye kalkışmamaktır. Allah hadidir. Hidayete erdirendir. Hidayet yolunu gösterendir. Hidayeti kiminle gösteriyor? Peygamberleriyle. Vahyettiği kitabıyla, Kur'an'la kıyamete kadar hidayet yolunu gösterdi mi? Gösterdi. Peygamberini de örnek olarak önümüze koydu mu? Koydu. Eğer peygamberi göndermeseydi, kitabı göndermeseydi, kim hidayeti bulabilirdi? Hiç kimse. Allah'tan başka hidayet yolunu gösterecek var mıdır? Haşa. Eğer biri hidayet yolunu göstermeye kalkıştıysa, Allah'ın gösterdiği yoldan başka, Kur'an'ın yolundan başka, Resulünün yolundan başka yol göstermeye kalkıştıysa Bu durumda o Ben Allah'ı kabul etmiyorum Allah'ın hadi olduğunu Hidayet yolunu gösteren olduğunu kabul etmiyorum Demiş olmaz mı? Öyle demiş oldu Hidayet yolunu gösteren benim dedi İlah benim demiş oldu Hidayet yolu demek Cennet yolu demektir Allah'ın rızasının kazanıldığı yol demektir Hazreti insan olma yolu demektir. Kamil insan olma yolu demektir. Doğru yol, sirat-i müstakim, dost doğru yol demektir. Ehdine sirat-i müstakim, bizi doğru yola, sirat-i müstakime hidayet et yarabiliyoruz. Eğer biri Allah ile sirat-i müstakime davet etmiyorsa, başka şeylerle sirat-i müstakimi kendi kendisine üretip, doğru yol budur diyorsa, ondan daha müşrik kimse var mıdır? Daha müşrik, daha kafir kimse var mıdır? Allah yolu bilmiyor, yolu ben biliyorum diyor. Şöyle yaşaman lazım. Doğru olan budur, güzel olan budur. Öncelikle herkes kendi ailesine, çocuklarına yolu gösterir. Yol. Neye doğru deyip çocuğunu hangi yola sevk ettiyse Şirat-ı müstakil budur demiştir ona. Eğer bir ana baba, kendi çocuğuna, senin Rabbin Allah'tır. Senin Allah'a iman etmen lazım. Ben bile Allah'ın emrinin dışına çıktığımda bana uyma evladım. Oldu ki ben yanlış yaptım. Nefseme uydum, Düştüm. Bunu doğru kabul etme. Doğru olan Allah'ın buyurduğudur. Senin Rabbin Allah'tır çünkü, ben değilim. Allah neyi söylemişse ona uy. Rabbine iman et, Rabbine itaat et. Dünya imtihan geridir. Nimet yeri değildir, musibet yeri değildir dünya. Dünya imtihan yeridir. Her anda imtihanda olduğunu unutma. Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o bir imtihan, o bir kazanma imkanıdır. Sen bu dünyaya ebedi hayatını kazanmaya gelmişsin. Cenneti kazanmaya gelmişsin. Hazreti insan olmaya gelmişsin. Allah'ın güzelliğini el esmaul husnasını üzerinde göstermeye gelmişsin. Allah'a avdolmaya gelmişsin. Rabbini unutma. Nerede olursan ol, Rabbinin huzurunda olduğunu unutma. Her anda Rabbinin mutlaka sana bir emri vardır, Rabbinin emrinden çıkma, dediyse evladına, çocuğuna sirat ve müstakimi gösterdi, Allah'ın yolunu gösterdi, yoksa ben ne söylesem öyle ya dediyse senin Rabbin benim dedi. İster ana olsun, ister baba olsun, ister bir başkası olsun, bu farkı etmiyor. Yani hidayete erdiren benim dedi. Hidayet yolunu gösterecek olan benim dedi. Allah hadi değildir dedi. Hadi benim demiş oldu. Bu Allah'ın bütün isimleri için böyledir. Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz için buyurdu ki, O kendinden söz söylemez. O sadece kendisine vahyedileni söyler. Kendinden söz söyleyemez, yolu gösterirken Allah neyi vahyetmişse onu söyler, kendinden söz söylerse ne olur? Yoldan çıkar, yoldan çıkar, müşrik olur. Peygamber bunu yaparsa yani, başkası yaparsa ne olur? O müşrik olmuyor mu? Kendini Allah'a şirk koşmuş olmuyor mu? Oluyor onun için iman etmek öyle lafla olacak şey değildir. Kelime-i getirmek öyle, ben dilimle söyledim tamamdır. Kalbinin bunu tasdik etmesi gerekir. Kalp tasdik etmeden iman, iman olmaz. Evet. Allah'ın bir ismini bilmesek yani 99'dan birini bilmemiş oluruz. Yani 99'dan bir tane, bir parça imanımız eksik olmuş olur. Eksik olunca ne olur? O imanın yerine, o imanın yerine şirk girer. Başka bir şey koymak zorundasın. Boşluk kabul etmiyor çünkü. Gönül, iman, boşluk kabul etmiyor. Ya Allah'ın bütün isimlerini bilip, her bir isme tek tek iman edeceksin ya da ne kadar eksik bildinse, eksik anladınsa ya da herhangi bir ismi bilmedinse o kadar Allah'a şirk koşuyorsun demektir. Eğer öyle değilse biri başka türlü söylesin. Evet. Allah hadidir. yolu gösterendir gösterdiği yolda yürümemiz gerekendir. Başka tarafa dönüp bakmamamız gerekir. Eğer Allah yolu göstermişse. Bütün Evet, Allah her şeyi bir vesileyle verir. Hidayeti de bir vesileyle verir. Peygamberi hidayetçidir. Allah ait kelimede buyuruyor her kavmin bir hidayetçisi vardır. Ama Allah'tan hidayetçisi bir Allah'tan hidayetçi var. Bu hidayetçi neyle yolu gösterir? Allah'ın kitabıyla yolu gösterir. Ayetleriyle gösterir. Kendinden söz söylemez. Söylerse müşrik olur. Bana göre derse müşrik olur. Onun için. Hiç kimse bana göre diyemez. Allah'a göre. Allah'a göre doğru budur. Allah'a göre hak budur. Allah'a göre güzel budur. Allah'ın emri budur. Bana göre sana göre olmaz. Bana göre, sana göre olunca Allah'ı yok saymış olduk. Ebedi hayatımızı kazanırken de bu böyledir. Hiç kimse bence diyemez Allah'a göre. Bence dediyse ne olur? Bence dediyse, biri de onu kabul ettiyse, Allah'ı kabul etmemiş, birilerini ne yapmıştır? İlah edilmiştir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar papazlarını ilah edindiler. Evet, ey iman edenler siz kendi alimlerinizi ilah edinmeyin. Alim eğer Allah'ın kelamının dışında bir şey söylüyorsa, birileri de onu kabul ettiyse o alimi ilah edindir demektir. Mesela sıkça duyduğumuz hutbeden, vaaz kürsisinden duyduğumuz Allah'a istat edilen bir söz. Diyor Allah buyurmuş ki kul hakkıyla gelme neyle gelirsen gel. Bu bunu duymuş, Çokça duyduğumuz söz. Bu şeytanın sözüdür bak. Kul hakkıyla gelme neyle gelirsen gel. Soruyoruz. Bu ayet midir? Hayır. Bu hadis midir? Hayır. Peki nedir bu? E söylemişler. Yavrum öyle söylediler. Tamam. Yani sen bir alim olarak Allah'a iznad edilen bir sözü, Allah bunu söylemiş mi, söylememiş mi, buna bakman gerekmez mi? Hadi söylediler. Yani biri söyledi diye seninle mi söylemen lazım? Sen Allah'ı bilmiyor musun? Sen Allah'ı tanımıyor musun? Allah böyle söyler mi? Allah böyle söyledi mi? Yani neyle gelirsen gel, cennete gideceksin. Kulakıyla ile gelmeyecek. Allah öyle mi söylüyor? Ya da ne diyor? Kim namazını kılarsa, orucunu tutarsa, parası olursa, hacca giderse, zekat verirse, kelime-i şehadete getirmişse cennete gider. Peki Allah böyle mi söyledi? Yok. Allah ne söyledi? Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Evet, mümin odur ki marını, canını Allah yolunda kurban etsin, feda etsin. Bunun karşılığında cenneti alır. Allah böyle söyledi bak. Sen malını vermeden, canını vermeden cenneti alamazsın dedi. Allah satıyor cenneti dedi. Kim doğru söylüyor? Sadakallahu'l-Azim. Değil mi? Allah doğruyu söylemiştir. Doğruyu söyleyen Allah'tır. Gerisi, gerisi yalancı. Yalan söylüyor adam. İşte eğer birilerinin sözünü kabul edersek, onu ilah edinmiş oluyoruz. Onun için, hadi olan Allah'tır. Yolu gösteren Allah'tır. Cennetin yolunu gösteren Allah'tır. Biz cennetin yolunu başkalarından öğrenmeye kalkışırsak, onların gösterdiği yolda gidersek, kendimizi cehennemde bulunur, buluruz. Bir de bakarız ki cehennemin çukuruna yuvarlandı. Sonra da orada diyelim, işte falca böyle söylemişti. Allah demez mi? Kurum ya ben ne söyledim? Sen bilin niye dinlemedin? Ben sana bir Kur'an gönderdim, kitap gönderdim, sana vahyettim. Hidayetin, hidayet yolunun ne olduğunu, nasıl olduğunu, o yolda nasıl yürümen gerektiğini öğretmedim mi? Niye? anlamaya tenezzül etmedin de ne gidip birilerine uyudun? Onu ilah edendin demez mi? Evet. Hadi olan hidayet yolunu gösteren Allah sevilmeye layıktır. Onun gösterdiği yol en tek doğru yol, tek güzel yoldur. Tek fıtrata uygun olan yoldur. En kolay yoldur. Allah affudur. Kendisinden af dileyenleri affedendir. edendir. Af etmek de üç türlüydü. Kur'an'a göre af, saf, bir de gafr, bahfiret. Üçünün dereceleri birbirinden farklıdır. Kıyamet günü Allah kurrunu affederken eğer günahını affettiyse, defterinde yazılı ama üstü çizilmiştir. Affedilmiş çünkü. Eğer mağfiret ederse, sadece çizilmemiş üstü, bir de silinmiştir. Yani kulun o günahını yüzüne bile vurmaz. Bunu işledin affettim demez. Mağfiret etmiş çünkü, üstünü örtmüş. Kapatmış, sanki hiç işlememiş gibi muamelede bulunur. Onun için istiğfar, mağfireti getiriyor, istiğfar ediyoruz. Yani Rabbimiz günahlarımızı öyle bir silsin ki, hiç e, izi bile kalmasın, hesabı bile olmasın. O hesap anında utanmayalım diye. Allah, Kul hangi günahı işlerse işlesin, ya Rabbi beni affet, beni mağfiret et dediğinde, Allah mutlaka affeder ve mağfiret eder. Eğer kul o günahı tekrar tekrar işlemeye devam ediyorsa, o günah mağfirete uğramıyor, affa uğruyor her seferinde o günahın üstü çiziliyor, af dileyince. Magfiret olabilmesi için onun o günahtan vazgeçmesi gerekir. Onun tersine işler yapması gerekir, ameller işlemesi gerekir ki o magfiret olsun, silinsin. Sildiren, bunun kendisidir. Allah nasıl kulunu af dileyince, magfiret dileyince affediyor, magfiret ediyorsa insanın da kendisinden özür dilenince biri kendisine karşı yanlış şeyler yaptı, hakaret yaptı, zulmetti, haksızlık yaptıysa, af dilediğinde, magfiret dilediğinde, kula da düşen affetmektir, etmektir, etmektir. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, kim hayatı yaşarken dünyada kuli affederse, kıyamet günü Allah da onu affeder. Ne kadar affetmişse o kadar affi hak etmiştir. Ne kadar makfiret etmişse o kadar oradan makfirete layık olur. Ne kadar merhamet etmişse o kadar Allah'ın rahmetine layık olur. Ne kadar kullarına ikram etmişse ikrama o kadar layık olur. Kulların sıkıntısını ne kadar gidermişse kıyamet yönünde Allah onun sıkıntısını giderir. O kadar sıkıntısının giderilmesine layık olur. Yani bizim kıyamet günü göreceğimiz muamele, burada, insanlara yaptığımız muameledir. Kendimiz onu hak ediyoruz. Neye layık olduğumuzu burada ispatlanmış oluyoruz. Burada ne yapmışsak, karşılığını öbür tarafta Allah'tan o muameleyi göreceğiz demektir. Yoksa sadece çok namaz kıldım, çok oruç tuttum, çok haca gittim meselesi değildir. İnsan olma, Hazreti insan olma meselesidir. Rabbimiz bizi insan insanoğlular olarak görmek istiyor. Kendisine aile olarak görmek istiyor. Halife olarak görmek istiyor. İsimlerinin üzerimizde tecelli etmesini istiyor. Evet. Afı olan Allah bütünüyle sevilmeye layık olandır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Eğer günahlarınızı affeden bir Rabbiniz olmasaydı haliniz ne olurdu? Hata işlemeyen, günah işlemeyen, yanlış iş yapmayan hiç kimse yoktur. Beşer olarak. Eğer affetmeseydi ne olur? Hiç kimsenin kurtuluşu olmazdı. Bir günahı günde kul bin seferde işlese, Ya Rabbi tövbe dese, beni affet dese, beni mahfret et dese, Allah günahını affeder, mahfret eder buyurdu. Bu durumda atuv olan Rabbimiz sevilmeye layık değil midir? Sevilmeyi hak etmiyor mu yani? Evet. Atuv olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah tevvabdır. Tevbeleri kabul edendir. Tövbe demek, Allah'a dönmek demek. Tövbe dönmek demektir. Ya Rabbi tövbe ediyorum demek, bir katadan, bir yanlıştan, güzel tarafa dönüyorum demektir. Yani batıdan haka dönüyorum, küfürden imana dönüyorum, yanlıştan doğruya dönüyorum, cehennemden cennete dönüyorum demektir. Allah tövbeleri kabul edendir ayı kerimede Allah buyuruyordu Allah çok çok tövbe edenleri sever çok çok tövbe eder çokça yanlış yapan demektir hem yanlış yapıyor hem dönüyor her anda yanlış yapıyoruz demektir bu çok tövbe etmek demek çok Allah'a dönmek demektir Rabbimizi unuttuğumuz her anda Rabbimizden başka tarafa dönmüşüz demektir Rabbimizi unuttuğumuz her anda onu hatırladığımızda Ya Rabbi tövbe demiş oluruz. Sana döndüm demiş oluruz. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Ben nasıl yapsam sen razı olursun dediğimizde Rabbimize dönmüş olduk. Tövbe edip Rabbimize dönmüş olduk. Allah tövbeleri kabul edendir. Kendisine dönen kulunun kendisine dönmesini kabul edip kuluna dönendir. Allah zaten sürekli kuluyla beraberdir. Ama kul ondan yüz çevirince, kendisine döndüğünde, tevbe ettiğinde, o kulun kendisine dönmesini kabul edendir. Yani sen yüz sefer benden yüz çevirdin, artık bana dönme, dönemesin demez. Bütün hayatı boyunca kendisinden yüz çevirse bile, kul Rabbine dönünce, Allah onun kendisine dönmesini, tevbesini kabul eder. Tevbeleri kabul eden Kendisine dönmemizi kabul eden Rabbimiz Sevilmeye layık olandır Allah Vasi ettir Her şeyden Rahmeti, ilmi Her şeyden geniş olandır Her şeyi ihata eden Her şeyi kaplayandır Rahmeti, ilmi ikrami, her şeyi. Biz kendimizden habersiz değilken bizi ihata eden, bizi kuşatan, kaplayan Allah'tır. Biz unutsak bile bizi unutmayan Allah'tır. Bizi bize hatırlatan Allah'tır. Kendini bize tanıtan, hatırlatan Allah'tır. Her anda bu böyledir. Bütün varlık, bütün mahlukat için bu böyledir. Kendisine dönmeye davet eden Allah'tır. Tövbeye davet eden Allah'tır. Hidayete davet eden Allah'tır. Rahmetine, cennete, kendi dostluğuna davet eden Allah'tır. Bu her anda bütün kullar için böyledir kul da ya onun davetine icabet eder veya etmez. Eğer onun davetine onda birine icabet ederse cennetlik olur. Onda birine. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyurdu işlediğiniz hayır, sevap her ne olursa olsun ona on misliyle karşılık veririz. En az on misliyle. İşlediğiniz yanlışa da birebir karşılık vardır buyurdu. Güzelliğe on kat, yanlışa birebir. Eğer biri on tane yanlış yaparsa, bir tane de güzel yaparsa, bu amel defteri mizanına konduğunda ne gelir? Eşit gelir. Yani bir kul on tane yanlış yaptığında bir tane güzel yapamıyorsa, o artık batmış demektir. Allah onu kendine döndürür ve davet eder. Onun on davetinden birine icabet edemiyorsa o insanlıktan çıktı demektir. O cehenneme gidiyor. Ama on tane davetini red edip bir tanesine icabet etse yine kurtuluşa erer. Yine kurtuldu. Gene cennetlik oldu. Allah onu iyilerden sayar. Ama Allah'ın kurunu öyle bir davet edici vardır ki Allah kıyamet günü bu perdeyi açtığında kulun bak ben sana nasıl bir muamelede bulunmuşum bak seni nasıl davet etmişim ben seni davet ederken on davetten birine bile icabet etmemişsin hadi dokuz tanesini reddettin bari bir tanesi ne olur. onun sana tanıdığı o imtihan imkanından birini kazan birini yap birini yaparsan kurtuluşa eriyorsun. Evet. Allah vasiyettir. ihata edendir. Her anda onu kendisine davet edendir. Affetmek için, mağfiret etmek için, rahmet etmek için, hidayete erdirmek için, ikram etmek için. Vasi olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah şakirdir, şükredilmeye layık olandır, şükredendir. Şekur, Allah'ın bir de şekur ismi vardı. Şekur, şükredilmeye layık olan, şükredilmesi gereken. Allah nimeti ikram ediyor, bu ikramı aldığında Allah'a şükretmen gerekiyor. Bu Allah'ın Şekur isminin tecellisiydi. Şakir şükreden. Allah şükrediyormuş. Kime? Kuruna. Allah teşekkür ediyormuş. Kuluna teşekkür. Teşekkür eden. Şakir teşekkür eden. Kime teşekkür ediyor Allah? Ayetler mutlaka birbirini tefsir ediyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna geldiğinizde Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz şükrana, şükre, teşekküre layık değildir. Layık olmaz. Allah teşekkür etmez yani. Kime teşekkür eder? Kendi rızasını gözeterek yaptığınız her iş için size teşekkür eder, size şükreder. Teşekkür. Şükür, teşekkür demek. Eğer Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımız işlerden başka hiçbir işimiz şükranı layık değilse bu durumda bize düşen nedir? Allah için, sadece onun rızası için yaptığımız hangi işlerimiz vardır ona bakmamız gerekir. Neyi sadece onun için yaptık? Bu çok küçük bir şey olabilir. Bu çok basit bir şey olabilir. Hatta biri bir şey söyleyebilir. Hatta çocuğumuz, hatta eşimiz bir şey söyleyebilir. Ya Rabbi senin için sustum. Demiş olabiliriz. Onun için ama. Senin için sustum. Senin için susup şeytani buraya davet etmiyorum. Tartışmıyorum. Kavga etmiyorum. Sen böyle sevdiğin için sen selameti sevdiğin için, barışı sevdiğin için, güzelliği, ikramı sevdiğin için, şeytani sevmediğin için, ben de şeytani buraya davet edip tartışmıyorum. Nerede sorun, nerede sıkıntı varsa orada şeytan var çünkü, orada iblis var. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz, şeytani evinize misafir etmeyin, şeytana ikramda bulunmayın. Evde yaşadığınız her sorun, her tartışma, her kavga şeytani davettir, şeytana bir ikramdır. Rabbimizi küstürüyoruz, şeytani sevindiriyoruz. Peygamberi küstürüyoruz, şeytani sevindiriyoruz. Şeytana sen büyüksün diyoruz, sen haklısın diyoruz demiş oluyoruz. Allah şakirdir, kuluna teşekkür edendir. Yaptığı güzelliğe karşı kendi rızasını gözettiği için, iman ettiği için, kendisini sevdiği için, yaptığı her iş için teşekkür eden, şükreden, şakir olan Allah sevilmeye layık olandır. Bizim de şakir olmamız lazım, şükreden kul olmamız lazım. Birinin bizim için bize karşı yaptığı en ufak bir güzelliğe, iyiliğe karşılık mutlaka teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür etmek bizi Allah'a yaklaştırır. Teşekkür etmek bizi birbirimize, insana yaklaştırır. Nankörlük de bizi birbirimizden uzaklaştırır. Allah nankörleri sevmez dedi. Nankörlük yaparsak insana karşı Rabbimizin sevgisini kaybederiz. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu. Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Ve huve bi kulli şeyin alim. Evvel olan Allah'tır. Ahir olan Allah'tır. Allah için evvel ve ahir yoktur. İnsan için evvel ve ahir vardır. İnsanın anlaması için evvel ve ahir kavramı vardır. Onun için Allah'ın ne evveli vardır ne de ahiri vardır. İnsan için evvel ve ahir kimdir? Allah'tır. Allah insanı ayet-i kerimede nefektu min ruhi ben insana ruhumdan nefettim buyurur Onun evveli Allah'ın nefettiği ruhtur. Allah'tır yani. Allah'ın nurudur. Allah insanın ruhunu kendi nurundan yaratmış. Dolayısıyla onun evveli kimdir? Allah'tır. Ahiri, ahiri de Allah'tır. Bütün varlığı Allah'a aittir. Hem zahiri tarafı hem batini tarafı. Zahir ve batın Allah'tır. İnsanın da yani zahiri tarafı da, batini tarafı da. Yani görünen tarafı da, görünmeyen tarafı da Allah'a aittir. Aklı da öyledir, iradesi de öyledir, sevmesi de öyledir, bilmesi de öyledir. Bütün isimleri hepsi Allah'a ait, manevi olarak, batini olarak. Zahiri olarak görünen bedeni de, bütün varlık Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir ki, zahiri olarak da gene Allah'a aittir. Bütün varlık böyledir, insanın kendisi için baktığında bunu böyle anlayıp, böyle iman etmesi lazım. Kendisi için evvel, ahir, zahir ve batın olan Allah, sevilmeye bütünüyle, her şeyiyle layık olandır. Hakiki evvel, ahir, zahir ve batın Allah'tır ve kul da Allah ile. Evvel, ahir, zahiri, batını, her şeyi Allah iledir. Eğer bütün varlığımız, zahiri batini, bütün varlığımız, öncemiz, sonramız, evelimiz, ahirimiz hepsi Allah ile varsa, Allah ile beraberse, o zaman ondan başka varlık yok. O var. Bütün güzellikler ona ait. Bütün kötülükler de kendi nefsimize aittir ki o vehimdir. Güzellikten ayrılınca çirkinlik olur. Işık olmayınca karanlık olur. Nur olmayınca zulmet olur. Rahmet olmayınca zulüm olur. Evet, Onun için Allah bizatihi saf rahmet, saf güzellik, saf hayır, saf ikramdır. Saf güzelliktir. El esmaul husna Allah'a aittir dedi. Bütün güzellikler. Güzelliğin olmadığı yerde çirkinlik olur. Allah'ın güzelliği orada tecelli etmediği için Kul Allah ile beraber olmadığı için Çirkinleşiyor Ne kadar Allah ile beraber oldu Allah ile beraber olduğunu tatdi Evvelinin, ahirinin, zahirinin, batınının Allah ile olduğuna iman edip Onunla beraberliği tatlıysa O kadar güzelleşir Ve bu ancak iman ile olur Sevmekle olur yani Allah hepimizi Gerçek manada kendisini bilen, kendisini tanıyan, marifetullah'a sahip olan kullarından eylesin. Hiçbir anda bile kendisini unutmayan kullarından eylesin. Allah'ın buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınızda, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu, bizi de her anda Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayan kullarından eylesin. Amin. Bütün varlığını Allah'a borçlu olduğuna iman eden, bunu tadan kullarından eylesin. Amin. Kendisini Rabbi ile bilen, Rabbi ile anlayan, Rabbi ile tanıyan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi marifetine, marifetullah'a ermiş olan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar soruyor, pazartesi gününden itibaren Arapça dersine yeniden arkadaşlar başlıyor. Bu sefer Kur'an'ı baştan sona kadar kesintisiz olarak dersleri devam edecek. Baştan sona kadar yani Fatiha'dan başlayıp Nas Suresi'ne kadar böyle devam edecek. Kim ders almak istiyorsa, ismini yazdırsın, derslere başlasın. Eğer daha sonra gelirlerse, dersleri bir daha baştan başlamaz, biliyorsunuz. Artık kaldığı yerden devam ederler. Bu sefer eğer Kur'an'ı hep beraber, baştan sona kadar eğer ders edinirsek, Rabbimizin bize ne dediğini anlamaya çalışırsak, inşallah bu bize büyük bir ufuk açar, bizi Rabbimizle beraber eder. Bizi Resulullah Efendimizle beraber eder. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Biri Kur'an'ı okuduğunda, ben Allah ile konuştum dese, doğru söylemiştir buyurdu. Rabbimiz bizimle konuştuğunu istiyorsak, ne yapmamız lazım? Kur'an'ı okumamız, Kur'an'ı dinlememiz, Kur'an üzerinde Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Ki Allah ile beraber olalım, Allah'ı ciddiye almış olalım. Allah'ı dinlemek demek, Kur'an'ı dinlemek demektir. Allah'a itaat etmek demek, Kur'an'ı anlayıp Allah'ın emrini yerine getirmek demektir. Eğer biri Allah'ın vahyini, Kur'an'ı ciddiye almadıysa Allah'ı ciddiye almamıştır kendi kendine hayal kurmuş demektir. Benim imanım var diye, ben de cennete gidebilirim diye. Onun için bütün kardeşlerimizin mutlaka Kur'an'ı bilmesi gerekir, yetmez. Kur'an'ı anlaması gerekir. Arapçayı yani en azından ayetleri okurken Rabbimizin ne söylediğini anlaması gerekir. Bu en az olan değil. Devamında ne öğrenmesi gerekir? Allah'ın ne demek istediğini, hikmeti, Allah'ın muradını anlaması gerekir. Hikmeti biz burada beyan ediyoruz. Zaten burada bir de Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiş, beyan etmiştik. Hikmetü tefsirül Kur'an, hikmetül beyan diye zaten internette de mevcut Kur'an. Baştan sona arkadaşların önce imani anlamaları gerekir. İslami anlamaları gerekir. İhsani anlamaları gerekir. Sonra iman bölümünden El Esmaur Hüsna'yı Allah'ı tanıması gerekir. Sonra tefsire başlamaları lazım. Yani ayetleri okurken kimin söylediğini bilmesi lazım. Bütün isimleriyle tanıdığı, anladığı Rabb'inin söylediğini anlayıp titremesi lazım. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Bir de arkadaşlar, eğer fark ettilerse, dışarıya güvenlik kamerası koyduk, koydurduk da doğrusu zaten bu gerekliydi. Mesela şu anda bütün hastahanelerde, bütün resmi kurumlarda zaten güvenlik kamerası mevcuttur. Güvenlik için. Emniyet bunu zaten böyle istiyor. Aynı zamanda halka açık olan, kamuya açık olan yerlerde de güvenlik kamerası koyma mecburiyeti vardır. Güvenlikle ilgili herhangi bir sorun olduğunda, herhangi bir sıkıntı olduğunda, bir olay olduğunda, bir hırkızlık olduğunda mesela. E, emniyet bunları isteyip inceletebiliyor. Sorunu, sürçlüğü bulmak için. arkadaşlar da bunu böyle anlaması lazım. Burada da bir takım ufak tefek sorunlar, sıkıntılar yaşandı. Yaşandı derken yani e, perşembe günleri, cuma günleri tabii halka aşık yerdir söylemeye bile doğrusu hayal ediyoruz. Evet. Böyle telefon olsun, bazı eşyalar olsun. Projeksiyon cihazını geçen gün götürmüşlerdi. Böyle şeylerin olmaması için o güvenlik kameralarını gerekli gördük. Arkadaşlar bunu bilsin kabirleri olsun. Öyle ki kimse kimseyi suçlamasın Kimse zan altında kalmasın Herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda evet Yani oraya Bakıldığında Hangi saatte ne çalınmış Ne gitmiş ne olmuş Kimin yaptığı rahatlıkla belli olur Bu da bizim için inşallah hayırdır hayır olur Hayır olsun diye yapıyoruz Ne yaparsak yapalım Hayır olsun diye Güzel olsun diye Bu arada belki kardeşlerimiz biraz kendine çeki düzen de verirler. Daha bir dikkatli olurlar. Zaten şu anda camilerde de öyle aynı şekilde e, koyuyorlar. Camilerin de hali götürüyorlar. Ne hikmetse. Bu gerçekten hiç hoş olmayan bir durum değil. Bir mümine yakışmayan bir durum değil. Ama ne olursa olsun, eğer bir yerde bir yanlış varsa, önce kendimize bakıp kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Acaba nerede eksik yaptık? Nerede eksik yapıyoruz? Eğer biz çocuklarımızı bir mümin olarak yetiştirseydik, <gülüyor> sorun olmazdı. Sorun bizde, yanlış bizde. Eksik bizde yani. Suçu karşı tarafa atmakla kimse kurtulmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin, bırakın korkmayın. Ona bir şey olmaz. Ama la ilahe illallah dedirtmek öyle kolay değildir. Eğer la ilahe illallah dedirtebilsek, zaten o Allah'a iman etmiş olur, Allah'ı Rabb olarak kabul etmiş olur, Allah'ı sevmiş olur, Allah'ın rızasını gözetmiş olur, o hiç yanlış yapar mı? Hiç mümkün mü? Mümkün Mümkün değil. Resulullah Efendimizin de bize öğrettiği ve tavsiye ettiği budur. Çocuklarımıza la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtelim, korkmayalım. Ne dünyası için korkalım, endişe edelim, ne de ahireti için. Bütün mesele evet, çocuklarımıza la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmektir. Ama bunun için önce bizim söylememiz gerekir. Biz söylemeden çocuğa nasıl öğretiriz onu? Eğer öğretmemişsek sorun bizim, hata bizim, suç bizim, eksik bizimdir. Onun için ulaşabildiğimiz her yere mutlaka Allah'ın kelamını götürmemiz lazım. Bunlar yapamaz, bunlar edemez, bunlar kötüdür, bunlar yanlışlardır demeden. Altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. İnsan da öyledir. Allah'ın nefrettiği ruhu taşıyor. Allah'ın nurundandır o. Çamura düşmüş, günaha düşmüş, batağa düşmüş. Bir tövbe etse pırıl pırıl olur. Bize düşen yardım etmektir. Çamura düşeni çıkarmaktır, yıkamaktır, temizlemektir, düzeltmektir. Onda hata aramak değildir, kusur aramak değildir. Kötülemek, yermek değildir. Bu marifet değildir. Eğer Resulullah Efendimiz öyle baksaydı, hiç kimse iman etmezdi, hiç kimseye iman ettiremezdi o. Kim olursa olsun, bakarken bu insan, bu Hazreti insan, bu Rabbimin kuludur. Yani Rabbim bunu yaratmış. Bu kul üzerinde bir hesabi vardır, bana da düşen kuluna yardım etmektir. Ben onun kuluna yardım edersem, Rabbim de bana yardım eder, Rabbim beni sever. Dert bu olmalıdır. Allah'ın sevgisi iman olmalıdır. Allah'ın rızası olmalıdır. Böyle yapan Rabbini ciddiye almıştır. Rabbini sevdiğini ispatlamıştır. Ortaya koymuştur. Yok, hata arayan, kusur arayan, yanlış arayan o da şeytanın peşine vermiştir. Kim olursa olsun onu kim adına, ne adına yaparsa yapsın o şeytanın peşine düşmüştür. Resulullah Efendimiz için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede Ve ma illa rahmeten bil Ben seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Biz de ona iman ettik mi? Ona tabi olduk mu? O bizim için en güzel örnek mi? Bizimle rahmet olmamız lazım. Rahmet olmayanlar ona uymamıştır. Zahmet olanlar şeytana uymuştur. İşte ben doğru söylüyorum. Ben bilmem kime göre söylüyorum. İslam'da işte kendine Ayetlerden delil getir. Sen köfrüne delil getiriyorsun. Köfrüne hakkı delil olarak gösteriyorsun. Senin için örnek, önder, rehber, peygamber değil midir? Sana düşen onun gibi yapmak, onun gibi olmaya çalışmak değil midir? O alemlere rahmetli. Sen nesin? Zahmet. Evet. Allah hepimizi alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'in yolundan ayırmasın, onunla beraber etsin, bizi de kendi çevremize ulaşabildiğimiz her yere rahmet eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.